Muhterem efendim, dinler ve kültürler arası hoşgörü ve diyalog çalışmaları dünya barışına ciddi katkılar yapmakta her kesimden de büyük takdir görmektedir. Bu çalışmaların yanında Hristiyan, Bahai ve Meharişi gibi değişik din ve cereyanlara mensup olan kimselerin ülkemizdeki misyonerlik faaliyetlerini nasıl değerlendirmek gerekir? Bu gayretler de hoşgörüyle mi karşılanmalıdır? Soruya bağlı meseleye giriş yapmak icap ederse hakikaten... Bu hoşgörü ortamı halkın çoğunluğu itibariyle sanki Hristiyanlar tarafından miskinler faaliyetleri. Yahudi olamaz insanlar. Olsa olsa Siyonist olur yani. Farmason olur belki. Yani Yahudi mezhebi, Yahudi hakimiyeti taraflısı taraftarı olur. Böyle de olabilir. Siz onlara yakın durursanız şayet yakın durulacak gibi algılanabilir mesele. Hüsusuyla bazı kimselerin tavırları hiçbir şey söylemeseler toplumca üstün kabul gördüklerinden dolayı onlar örnek alınır her zaman. Taklit edilme durumundadırlar onlar. Bir şey tavsiye etmelerine gerek yok. Millet vakar onların tavırlarına. Onlar trafik memuru gibi onların durumuna göre vaziyet alırlar. Bu açıdan Yahudileri hoş görme de olabilir. Her şeyleriyle hoş olabilir. Bir millet olarak onların içinden de muktesid olanlar var Kur'an'ın tabiriyle. Kitaplığına sımsıkı sarılanlar var yine Kur'an'ın tabiriyle. Kur'an'ı duydukları zaman gözleri dolan, çeneler üzerine yere kapananlar var. Hristiyanlarda da var, Yahudilerde de var. Kur'an'ın nasarı, sünnet içinde aynı istikamette Efendimiz'den şerefsiz bir Mübarek sözler var. Biz onları demiyoruz da daha ziyade o düşüncenin propagandistlerini kastediyoruz. Bu meseleyi öne çıkaranlar ve her şeyi ona bağlamaya çalışanları kastediyoruz daha ziyade. O düşüncenin taraflıları, propagandistleri demek oluyor. Yani sözlerini onu anlamalı. Onlara yakın durunca sanki onların işini kolaylaştırmış bulunduğumuz yerde atmosferi onların daha rahat hareket edecekleri hale getirmiş oluyoruz gibi oluyor. Gibi diyelim yani oluyor. Böyle algılanabilir yani, insanların çoğu böyle yorumlayabilir. Yani siz, semavi olduğu bilinen Yahudilik, Hristiyanlık gibi, artık Davudilik, Süleymanilik, Yahudilik içinde mütahale edilmiş. Onların hepsi eski ahit içinde mütahale edilmiş şeyler. Ama bu arada semavi olduğu katı olmayan, siz varsa yeryüzünde zerdüşler, İran'da vardır hala o türlü düşlenler, bizim Güney Anadolu'da vardır öyle düşünenler, Budistler, Brahmanistler, Hindular, Hindistan'da birkaç yüz tane din var birbirinden farklı. Katoliklik içinde bile yüz tane mezhep var. Bütün bunları böyle hoş görme bir yönüyle, konumlarına saygı duyma meselesi, bir yönüyle onların hareket alanlarını daha müsait hale getirmenin yanı başında, Meşruiyetler istikametinde de bir vurgulama sayılabilir yani. Birileri tarafından öyle yorumlanabilir. Düşünceler başkadır, hareketler, tavırlar başkadır. Düşünceleri ifade için ortaya konan sözler başkadır. O sözler, o hareketler, o tavırlar, o davranışlar üzerinde meydana getirilen yorumlar tamamen başkadır. Bazen çok farklı istikamette, çok değişik şekilde siz bazı düşünceler ortaya korsunuz. Sonra bakarsınız millet mefhumu muvafıkıyla, mantukuyla, mazmunuyla, muhalifiyle ondan öyle manalar çıkarmış ki sizin rüyanızda bile aklınıza gelmemiştir. Şimdi bu meselenin de böyle su-i tevili açık olması itibariyle öyle bir yoruma ihtimali vardır her zaman öyle yorumlanabilir. Bu açıdan belki onlar sevinirler yani bu hoşgörüyü kendileri için bir serbest hareket serbest dolaşım mesajı sayabilirler. O istikamette onların hareket tarzlarını kolaylaştıran bir şey sayabilirler. Ve bir kısım Müslümanlar da biraz da garaza memniz, çekememelikten dolayı böyle bir şeye sizin sebebiyet verdiğinizi söyleyebilirler. O da olabilir. Bu meselenin bir yanı. Yani oluyor. Bunların hepsi oluyor. Ama dünyada hangi iş vardır ki o işin içinde suistimali açık yanı olmasın. Cenab-ı emrettiği ferahizi yerine getirirken insan kendisi onun içine bir şey karıştırmıyorsa onlara bir şey demeyeceğim. Fakat insan onların içine bile bir şey karıştırması itibariyle onlarda bile namaz kılarken insan şirke girer. Namazı terk etse kafir olmazsa fakat şirke girince küfre girme ihtimali vardır onun. Yani insanlar için kılar namazını. Yani kendini ifade için. Kendi kredisi adına orada görüntülerde kendi durumunu daha cazip hale getirmek için bunların hepsini yapmak namazı terk etmeden daha büyük şeylerdir. Onun için sabah akşam dualarında onu demiyoruz. Desek teşbih yani bir araya sıkıştırarak Allahümme inna aûzü bike minel üçkev keyen ve esteğfiruke limâ la âlem mâ bilerek sana şirk koşmaktan Allahümme naûzü bike minel üçkev keyen bilerek sana şirk koşmadan, bilerek sana şirk koşmadan. Ve estağfurke limale alem. Bilmediğim şeylerden de sana istifare ederim. Bu hata kategorisine giriyor. Bilmeyerek yapmış olabilirim bunu. Demek orada da insan bilmeyerek yapmış olabilir yani. Farklı ses çıkarır, farklı bir davranışta bulunur. Farklı durur ve bunların hiçbiri içinin itmesiyle değildir. İçinin tetiklemesiyle, içinin yönlendirmesiyle değildir. Tamamen iradidir, mantığıyla yapıyordur bunları ve dolayısıyla bunlar hatarlı şeylerdir. İşte en güzel şeyin içinde fakat o güzel şeyin çehresini karartan şeyler de var yani olabiliyor. Kaldı ki bunlar ibadetleri yani. Bunlar Allah'ın emrettiği için yapılır. Bunların içinde kötülük aramamak lazım. Ama bunun dışında dünya kadar iş vardır mutlaka. Yani işte bir harbi darbi ilahi kelimatullah için harbi darbi düşünün. Kurallarına uymadığınız zaman orada ilahi kelimatullah yaparken bile günaha girmiş olursunuz. Kurallarına uymuyorsanız o mesela İşte adam esentü es dediği zaman sen de selimte diyeceksin yani. Evet kaldı ki hani bir de burada niyetini koruyamama gibi yani düşünceni koruyamama gibi şeyler var. Allah Resulü açıklama şey böyle böyle onu ediyor cehenneme gidiyor adam. Allah yolunda ölüyor cehenneme gidiyor. Yani içinde öyle bir şey var. E, bunun ötesinde işte ülkelerin harap olması var. insanların ölmesi var. Mal var, silah zayiatı var yani. Bir sürü var. Harflerin getirdiği zayiat devletleri düğünü umumiye altına sokmuştur. Ve yıkılmış tabi devlet ondan dolayı yıkılmıştır. İngiltere İmparatorluğunu yıkan odur, Osmanlı Devletini yıkan odur. Yıkılmaya namzet, yıkılmaya doğru yürüyen, inişe geçmiş bulunan çağımızdaki devletler yıkacak da o olacaktır yani. O düğünü umumaya ayrı bir ad, ayrı bir ünvanla gelecektir ama fakat aynı şeydir yani. Gelecek, başlarına dolanacak ve onları alıp götürecektir. Kaçınılmaz bir şey. E şimdi bir şey yapıyorlar. Hani bunların yaptıkları, başkalarının yaptıkları meşru olmayabilir temelde. Fakat onu meşru yapanlar, meşru olarak yaptığını zannedenler de esasen ondan dolayı gidiyorlar. Şimdi o kadar mal zayiatı, can zayiatı, para zayiatı falan deyince biz o zaman ilahi ı bulunmayalım veya işte bize hücum edildiği zaman sesimizi çıkarmayalım çünkü zayiat var burada, insanlar ölecek filan dediğimiz zaman öyle değil. Burada da işte hüsünlü gayri bir şey var yani fıkıh usulü açısından meseteye bakacak olursak yani her şey ne bizzat güzeldir veya neticeleri itibariyle güzeldir. Bu neticeleri itibariyle güzel olan şeylerdendir. Burada ilahi Kerimetullah'a bakacaksın. İslam itibarının kredisini yükselmesine bakacaksın. Müslüman gücün dünyada devlet muazenesinde, devletler muazenesinde söz sahibi olmasına bakacaksın. Adalet ve hakkaniyetin tevzicisi olmasına bakacaksın. Bunun getireceği bir şey var. Oralarda na hak şeyler yapılıyorsa, gayri adilane şeyler yapılıyorsa, oralarda adalet ve istikameti temsil etme adına, o insanlara rahat nefes aldırma adına, Osmanlıların Balkanlar'da yaptığı gibi işte, Arnavutluk'ta, Saraybosna'da işte diyelim, Pırvatistan'da bütün Yunan şeyinde, bütün Bulgar topraklarında hakimiyet tesis ede bu insanlara orada 3-4 asır huzur soluklatma adına hakimiyet tesis etmiş orada. O gittikten sonra öyle bir çekmişler ki orada nüfuslarının yarısını kaybetmişler. Şimdi bu ile meseleye bakınca yani onun içinde de bir kısım kötülükler var ama fakat o meseleler yapılırken bu işin iyi neticelerine göre bina ediliyor. İyi neticeleri nazar itibara alınarak öyle yapılıyor. Şimdi sizin bu hoşgörü ve diyalog veyahut da işte herkesi konumunda kabul veya daha ötede bir adım diyebileceğimiz işte paylaşma mülazası, belki küreselleşen dünyanın, Getireceği daha farklı yani terminolojiye katacağı, kazandıracağı daha farklı ifadelerle ifade edebileceğimiz belli gelişmeler de olacak. Yani o paylaşmanın da ötesinde belli gelişmeler de olacak. İnsanlar birbirlerini daha iyi anlayacaklar. Hele siz bize bir şey anlatın. Ben farklı meşrepler arasında da yani bu türlü şeylerin olduğunu görmüştüm bizzat yaşadım. Bana geldiler mesela bir farklı grubun insanları. Bana dediler ki evveli akıllıca bir şey. Bayez Camii'nde abdest alıyorum. Yanıma geldi tığ gibi iki tane delikanlı. Dediler ki bize sen beğendiğin takdir ettiğin bir kitap, iki kitap tavsiye et biz de sana bir kitap tavsiye edelim. Bilmiyorum ben ne dedim yani belki dedim ki benim tavsiye edeceğim kitap yok falan dedim. Ama biz tavsiye ediyoruz dediler. Hatta söylemeyeceğim cemaatin zemmene müncer olur mesela. Dediler ki biz size şu kitabı tavsiye ediyoruz okuyun dediler yani. Şimdi demokratik bir telkin yani bu. Sizin hissiyatınızı da hesaba katarak yapıyorlar. Yüreğiniz varsa, tavsiye edeceğiniz bir şey varsa siz de tavsiye edin. Onlara kızmaya hakkınız yok yani. Onun doğru olduğuna inanıyorlar. O doğru saydıkları şeyle belki insanlık daha hızlı, huzura ulaşacağına inanıyorlar. Normal. Bunun gibi insanlar böyle bir araya gelince belki hele siz bize böyle güzel yanlarınızı anlatın. Biz de size güzel yanlarımızı anlatalım. Konuşun rahat konuşun. Şimdi kiliselerde ileride ne şekil alacak, ne hal alacak onu kestiremiyorum ben. Fakat bugünden bunun tecricazif tarihi olsa MHR'lerini görmek mümkün. Yani onlar Seyyidin Hazreti Mesih ile alakalı bir şeyler anlatıyorlar. Bizimkilerde kiliselerde Kur'an-ı Kerim'den Hazreti Mesih anlatıyorlar. Bir Kur'ani Hazreti Mesih anlatılıyor orada. Daha meseleyi genişçe açarlarsa bir de Sünni Hazreti Mesih anlatılıyor. Sünnetle alakalı manasına diyorum bunu. Bir de Müslümanların Hazreti Mesih telakileri anlatılıyor orada. Orada en azından ehli insaf insafıyla baş başa bırakılıyor. Daha farklı düşünmeye çağrılıyor onlar. E bir kendi telakilerinizi düşünün bir de bunu düşünün yani. Bunun içinde Hazreti Mesih'in kadrine kıymetini yükselten şeyler varsa e biraz insaf edin demek gibi. Şimdi bütün bunlar... Yani mebde hoşgörüyle başlayan, diyalogla başlayan böyle bir vetirede ulaşılabilecek ulaşılabileceği şeylerdir. Bunlar hepsi çok güzel şeyler. Bir taraftan kendinizi anlatma adına, dininizi anlatma adına, dininizi anlatmak için gerekli olan ortam adına. Çünkü arada uçurumlar var. Dün de bir nebze bahsedildiği gibi onlar size kafir demiş, siz onlara kafir demişsiniz. Onların size tecavüzlerini siz anlatmışsınız, aradaki mesafeyi açmışsınız. Onlar da sizin yaptığınız şeyleri anlatmışlar. Yani Efendimiz'in haşa ve seriyelerine dokunarak, o seriyelerin bile insanlık içinde iftirak saçtığını anlatmışlar. Öyle kafirce düşünceler diyeyim, kafire kafir demek doğru değildir, kafirce düşünceler asırlarca bu değişik grupları, değişik ehli kitabı, değişik inanan insanları hep birbirinden uzaklaştırmış. Biraz... Az müsamahalı olmalarını sağlamak lazım. Biraz birbirlerini dinlesinler. Şimdi bu dünya için de çok önemli bir mesele. Bir kısım hakikatları duyup öğrenmeleri için de çok önemli bir mesele. Birisi vardı. Vefat ettiyse Allah makamını firdev seylesin. Çok üstü niyetli olabilir, çok sünni olabilir. Fakat ben onun bir iki programını seyrettim televizyonda. O Müslümanlıktan nefret ettirici bir üslupla hareket ediyordu. Yani açıktan açığa siz kitaplarınızı tahrif ettiniz, siz hep böyle hezeyan içindesiniz, saçmalık içindesiniz diyor. Karşıdaki bir papaz da Efendimiz'e haşa na beca şeyler söylüyor. Ben gözümle seyrettim bunları. Şimdi bu usul değildir yani. Efendimiz'i sevme de değiller o. Yani o mevzuda ben içim kaniye kaniye içime böyle kan damlıyor gibi Efendimiz'in hakkını vermediğim yerler olmuştur. Vermediğim yerler. Ama kendi içimden demişimdir ki bunu senin için yapıyorum. Ben kendi orada estirdiğim o demokratik hava içinde seni anlatma fırsatını bulacağım. Onun için senin için yine sana rağmen bir şeyler yapıyorum ben burada. Bu bir niyettir yani insan niyetiyle kurtulur. Abdullah Müzaffet Sehmi düşünün yani. O yumuşaklık, o mülayemet ama kendini tamamen oy adama. İşte bu neticede gidip oraya müncer olacak, bu kadar hayra vesile olabilecek bir şey bazıları tarafından sui teyvüle uğratılarak veya sizin aleyinize değerlendirilerek işte Budizm propagandası netice verecek, müncer olacak gibi geliyorlar. Bu defa misyonerlik faaliyetlerine böyle işte zemin hazırlamış gibi olacaksınız veya işte bir sionist düşüncenin ülkenizde gelişmesine zemin hazırlamış gibi olacaksınız. Öyle yorumlanabilir onlar.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 Bu meselenin bir yanı, bunu böyle tespit etmek lazım. Meselenin ikinci yanı şudur, ne biz ne de başkaları kendilerine rağmen bir yerde propaganda yapılsın, onların düşünce sistemleri yıkılsın, sarsılsın ve işte kendilerine ters şeyler gelişsin diye yapmazlar o meseleyi. Yani sizin niyetiniz esas sizin daha rahat hareket edebilmeniz, kendi düşünce sisteminizi anlatmanız, Müslümanlığı anlatmanız, onlar de kendi anlatmalarıdır. Ancak ülkelerin kendilerine göre kuralları vardır. Yani şimdi Türkiye'nin kuralları vardır. Açıktan açığa o ülkede bir dönemde 163 varken dini propaganda bile yapılamazdı. Şimdi Müslüman bir ülke olduğundan dolayı temelde anayasasında Müslüman diye bir şey yok yani. O 24'te mi 28'de mi çıkarılıyor yani. Baştan konuyor ülkenin dini Müslümanlıktır diye. Fakat daha sonra çıkarılıyor. O bakımdan yani Bizim ülkemiz Müslüman bir demokrasi, Müslüman bir cumhuriyet derseniz mahkemeye verirler sizi ve ceza alırsınız. Öyle bir şey yok. Ama halk Müslüman olduğundan dolayı büyük çoğunluğu itibariyle orada halkın genel hissiyatı, genel kabullerine, genel inançlarına ters herhangi bir propaganda yapılamaz. Ülkede gerilim hasıl eder. Bir de hele onlar böyle bölücülük niyetiyle gelmişlerse öyle bir propaganda memnudur. Yani 163 olsa da olmasa da memnudur. Mevcut ceza kanunları yasaklar bunu. Böyle bir şey yaptıtmaz onlara. E, neyi yapamazlar, neyi yapabilirler. Orada şayet protestan varsa orada, uterian varsa onlar, katolikler varsa, ortodokslar varsa kendi mevcut ekipleriyle kendi dine aynlarını serbest yaparlar. Yani demokrasi onu teminat altına almıştır bir güven içinde o işi rahatlıkla yaparlar. Kimse onların din aynlarına karışamaz. Müslümanların camilerine karışmadıkları, karışamadıkları gibi, Alevilerin aynalarına, semalarına karışamadıkları gibi, Bektaşilerin aynalarına karışmadıkları gibi, hatta devlet iştirak ettiği gibi öyle, karışamazlar. Onlar onu icra ederler rahatlıkla. Bir yanı bu. Bu arada bazı kimseler onları benimsüyorlarsa, beğeniyorlarsa, Tavurlarından, davranışlarından, ayinlerinden kendi dünyalarında vaat ettikleri şeylerden o insanlar din değiştirebilirler de yani. Bir şey diyemezsiniz ona. Nihayet onun hür vicdanına kalmış bir şeydir. Ve nitekim Türkiye'de şimdi meseleyi biraz aşırı mübalağılı gösteriyorlardı. Hiç de öyle değil yani. Mesela Hıristiyanlığa geçtiriyorlar. Adam zaten önce dinden çıkmış. Veya aslı zaten Hıristiyanmış. Nasuri'miş, Süryani'miş, Ermeniymiş Rum'muş. Şimdi yeniden mezhep değiştiriyor. Bütün bütün hepsi 300 tane insan arasında cereyan ediyor. 300 insan oradan oraya geçmiş, oradan oraya geçmiş yer değiştirmişler. Yani bir spor alanında, futbol alanında böyle işte bazen oradaki oyuncuların yer değiştirmesi gibi yer değiştirmişler. Adam katolikken ortodoks olmuş, ortodoksken protestan olmuş. Hiçbir şey değilmiş, protestan olmuş. Bir zaman dinden çıkmış orada, protestan olmuş.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 Ama açıktan açığa böyle açık yerlerde, sokakta, çarşıda, pazarda, ülkenizde istirah meydana getirecek şekilde dini propaganda yapmasına, yapmanıza dünyanın hiçbir yerine müsaade etmezler. Şimdi arkadaşlarımız yapmıyorlar öyle bir propaganda yapmıyorlar. Ama şunun üzerinde duruyorlar. Onların görünüşleri, tavırları, oturup kalkmaları bu talebelere müessir oluyor. Nasıl müessir oluyor? Mesela anne baba telakkisi. Mesela işte sizin geleneksel kültürünüz, mesela ahlaki telakileriniz, mesela evrensel insani değerler yani işte bu mevzuda bu arkadaşlar yaşıyorlar onu. Kimseye böyle yaşayın demiyorlar. Ama bu hüsnü kabul görüyor, mahkes buluyor. Güzel şeyler özlerindeki nuraniye sırrıyla aksediyor ve tesir bırakıyor. Kötü şeyler kesif olduğundan dolayı onlarda akis yok. Birileri onları taklit ederse o başka mesele. Aynen bu tabiri Üstad kullanıyor. Şimdi bu güzel şeyler sirayet ediyor. Şimdi onlar da böyle güzel yanları Hristiyanlık propagandası yapanlar, işte Siyonizm propagandası yapanlar, Bulizm propagandası yapanlar, meditasyon diyenler, işte yoga diyenler filan, bunlar kendi ayınlarını yapsınlar. Fakat propaganda yapıyorlarsa bunu, bunu bir şeye karşı çıkarıyorlarsa, dinin karşısına çıkarıyorlarsa, bunu dini yerine koymak istiyorlarsa, Dindarlar da bundan şikayet etmeye hakları vardır. Devlet de bu meseleyi bir şikayet konusu yapmaya hakkı vardır yani. Ama bunlar normal, kendi mekanlarında ayınlarını yapıyorlarsa şayet, propaganda etmiyorlarsa, bazıları onların tavırlarını olumlu buluyor hakikaten. Onların cephesine geçiyorsa ona da bir şey diyemezsiniz yani. kanatı vicdaniyeye karışamazsınız o mevzuda. Müslümanlık kadimden bu yan Hep böyle olmuş yani. Osmanlıların yaşadığı yerde, coğrafyada hep arz ediyorum onu. Safkan, Türk 11 milyon var. Ama 250 milyon insan var o alanda. Reaya, tebaa ve devletin sınırları içinde. Düşünün yani 20'de bir gibi bir şey oluyor bu. 20'de bir. Bu 20'de bir huzur içinde, sulh içinde, sükun içinde idare ediyor onları. Karışmıyor kimsenin şeyine, karışmıyor. Hatta öyle ki yani Balkanlarda, Anadolu'da gelişen böyle bektaşılık, Hacı Bektaş filan istisna edilecek olursa, babayiler istisna edilecek olursa şayet Anadolu'daki şeyler hep kadiridir, nakşidir, çok az şazelidir, çok az rufaidir, çok az yani. Genelde çok yaygın olarak kadirlik ve nakşilik vardır. verdilik vardır. Son zamanlarda da kadirlik ve nakşilik daha yaygın hale gelmiştir. Tarikat olarak. Ama görüyoruz işte ohride, mohride filan. Onlar böyle taşıca telakiler var. Yani biraz Hristiyan mislimden karışmış şeyler, biraz Müslümanlıktan karışmış bir şey. Dini kurallara riayette kusur yok da fakat o tarikat ayinleri mevzuunda zikirler, fikirler işte halkalar, belki bir kısım ensürmanlar kullanmalar filan o mevzuda biraz daha meselen esnek olması konusunda yumuşak davranmışlar. Daha genişçe bakmışlar. Daha bir geniş vicdanla diyelim. Geniş Sadırlı, sineli bakmışlar mesele. Farklı olmuş yani ve bir şey dememişler onlar. Osmanlılar da bir şey dememişler. Şimdi bu da meselenin ikinci yani, yani esasen propaganda yapmaya bunlar da müsaade etmezler. Ben Almanya'ya 77 herhalde gitmiştim. Orada bu Yahova şahitleri Hristiyanlık işte bu yani. Neo-Hristiyanlık. Bunlar gizli böyle yağışlı, maaşlı havalarda broşerlerini gizli böyle sokak aralığında dağıtıyorlardı. Yani Hristiyan dünyada faaliyetlerini açıktan aça yapamıyorlardı. Çünkü yeni bir şey yani. Bu ifsrah çıkarır toplum içinde. Bölünmeler, çatlamalar, kavgalar. Nitekim işte İrlanda ile Anglikan Kilisesi arasında esas o mezhep kavgası sürüp gidiyor yani. Bunun gibi propagandaya kimse müsaade etmiyor. Burada da size müsaade etmezler. Yani kalkın. Bu Amerika'da New York'ta veya New Jersey'de veya San Francisco'da köprünün üzerine tutun orada kitap dağıtır millete... Vatandaş hak dine gel, hak dine gel falan değil mi? Der gönderirler. Bir yerde bir hapishaneye gönderirler. O mesele başka. Ama siz ister kilisede, ister camide, ister sizin bulunduğunuz yerde, meşkun olduğunuz yerde kendinize ait güzellikleri orada yaşarsanız, sergilersiniz... başkaları ondan ders alır, gelir.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 Dininizi iyi sergilerseniz başkaları büyülenir ona. Büyülememesi mümkün değil. Ve buna kimsenin bir şey demeye de hakkı yoktur. Belki hani günümüzde böyle despot idareler gelir buna da karışırlar. Bunu yapma hakkınız yok diyebilirler ama. Fakat insanların bakıp görüp böyle ibret almaları, ders almaları, taklit etmeleri. O başka bir mesele. Propaganda yapma başka bir mesele. devlete de propagandaya müsaade etmesinler. Ama herkesin kendi inanç sistemini teferruatına kadar yaşamasına da ilişmesinler. Modern demokrasinin icabı budur. Modern fikir hürriyeti telakkisi budur. Vicdan hürriyeti telakkisi budur. Diyoruz. Hocam, Öz Anadolu insanının bu tür faaliyetler karşısında aldanmayacağını, misyonerlik faaliyetlerine kanmayacağını buyuruyorsunuz. Bir, realiteler açısından buna bakmak lazım. İki, Dinimizin gücü, İslam'ın yenilmez gücü açısından bakmak lazım. Realiteler açısından, Üstad bir yerde izah ediyor bunu. Diyor ki hiçbir Müslüman muhakemeyi akliye ile Müslümanlıktan vazgeçip başka bir dini seçmez diyor. Çünkü Müslümanlık, Kur'an her meselesini bir taraftan vahiy semaviyle teyit ettirirken, takviye ederken diğer taraftan da aklın hakemliğine bırakıyor, emanet ediyor. Mantığa muhakemeye emanet ediyor bu meseleyi onlarla tahkim ediyor. Dolayısıyla işin içinde akıl, mantık, muhakeme varsa ve çok doğru bir vahye eğer itimat etme, güvenme varsa bir Müslümanın aklını imal ederek Müslümanlıktan vazgeçip bir başka din seçmesi mümkün değildir. Ve Anadolu'da da hiçbir zaman olmamıştır bu. Yani siz böyle köyünüzde, kentinizde, çevrenizde dün camiye gelirken araştırın. Bugüne kadar eğer o mevzuda böyle tamikte bulunmadıysanız, derince bir düşünme, bir tecessüsle, bir tefavüste bulunmadıysanız, bundan sonra ben rica ediyorum, bir kendinizi zorlayın bir. Yani köyümüzde şu adam düne kadar aşkla, şevkle camiye gidiyordu. Şimdi birdenbire bu Yehova şahitlerine katıldı veya protestanlara katıldı veya işte baptistlerin ayınlarına gitmeye başladı veya Hindistan'dan gelen işte falan kadının meditasyonları, meditasyon seanslarına iştirak ediyor. Evet. Bir bakın yani bunu. Ben gösteremezsiniz de demeyeyim isterseniz. Çünkü ümidinizi kırmış olurum sizin. Siz her şeye rağmen bir arayın. Ben zannetmiyorum böyle bir şeye ulaşabilirsiniz. Böyle bir örnek getirebilirsiniz. Zannetmiyorum. Bu realitedir yani. Anadolu insanı hakikaten en zayıf olduğu dönemde bile öyle din değiştirip Hristiyan olmamıştır. Ben halkın Neredeyse yüzde dördünün, yüzde dördü beşini müstakim düşünüp de yüzde doksan altısının şüphe ve tereddütle yaşadığı, dini vecibelerini yerine getirmediği dönemde bile Hristiyan olmuş insan, Siyonist olmuş insan bilmiyorum. Avrupa'da yetişmiş insanlar belki, Fransa'da yetişmiş, aydınlar, mektepte okumuş insanlar. İlimler onları ifsad ettiği. Yani ilmin bir irşat yanı var, bir şey demem. Fakat ıtlak ederseniz hata yapmış olursunuz. Bizde anarşi üniversitelerde başlamıştır. Halk anarşiden anlamazdı, köylü kentli anlamazdı. En büyük şehirlerde kargaşa başladı. Nihlizm büyük kentlerde, metropollerde evvela çimlendi, gelişti. Köylere şimdi ulaştı ancak. Mebdeyene bakınca 40 sene, 50 sene öncesine gider bu mebdeyi. Fakat köye, kente şimdi ulaştı. Köyde, kentte şimdi dinsizlik yaşanıyor. Bu açıdan o meseleyi masum, temiz Anadolu insanına eklemek doğru değil. Esas değişik mülahazalara bağlı, değişik blokajlar üzerinde esas kurulmuş, inşa edilmiş ilim telakkisi, o ilmin çocukları esas, dalalete sürüklenen, küfre küfrana sürüklenen insanlar onlardı Onlar dinden çıkmış olabilirler bir dönemde, komünist olabilirler. Mason olabilirler, farmason olabilirler, siyonist olabilirler. Daha başka Allah'ın belası olabilirler. Allah'ın belaları bu mülazalardan rahatsız olabilirler. Ama olabilirler yani. Bu şimdi realite boğuldu. Yani Anadolu insanı itikadı, inancı açısından bir kısım şüphelere de içinde yer verdiği dönemde bile din değiştirmeyi düşünmedi, görmedi. Ben hiç görmedim yani mesela. Kendi köyümüzde görmedim, kendi kasabamda da hiç şahit olmadım ben. Birkaç serseri böyle macera perest, o bir dönemde işte sosyalistlerin, komünistlerin böyle havasına gelerek onların içine girdi ama onlar da orada daimi olmadılar, kalıcı olmadılar. Nitekim sizin de medyada gördüğünüz gibi pek çokları döndü geldi esasen. Eyvah aldandık bu bazıcada bizler yine yandık. Ziyan oldu, bilmem ki ne kazandık, Ziya Paşa gibi. O da diyor onu yani, Ziya Paşa da o karbonhidlerden birisi. O da diyor onu, bugün de öyle diyenler var, çok var hem yani, az değil, çok var. Anlamamışız diyenlerin dünya kadarını gördüm ben. Evet, bu meselenin o yönü. Bir diğer yönü de esas İslam'ın gücü yani. İslami realite var ortada, İslam'ın vadettiği ahlak var. İnsanlar diyecekler ki ben şu anlayışla, şu felsefeyle, şu dinle veya din şeklindeki şu organizasyonla esas evrensel insani değerlere ulaşacağım. Onun karşısına çıkar dersin ki senin bu bahsettiğin şeylerin hepsi İslamiyet'te var yani. Sen beyhude yoruluyorsun. Kendi değerlerinden uzaklaşma cehdi, gayreti, enerji harcıyorsun boşuna. Bir de orada bir şey bulacağım diye enerji harcıyorsun orada. Sen kendi işte o köylüce kafanla kendi değerlerine göre sahip çıksan bu mevzuda katlanacağın zahmetlerden hiçbirine katlanmayacaksın. Diyeceksin. Yani küçük bir ikazdan ben onun yerinde kalacağına inanıyorum. Hep bunun böyle olduğunu müşahede ettik ve İslam'ı o kadar inancımızın da olması lazım. Bu da mesela bir yani. Buna bağlı bir şey daha halleyim ben. Eğer biz Müslümanlar olarak bir dine inanmış bu basit bir şey değildir yani. Bu bir Futbol kulübünü tutma gibi bir şey değildi yani. Bugün Fenerbahçeli olurum, ertesi gün Galatasaray'da, ertesi gün İstanbul sporlu olurum filan. Öyle bir şey değil yani bu. Bunun mutlak manada ila kaydı şart. Benim dünya ve okrevi saadetimin teminatı garantisi. İçimdeki ebet arzusunu bana kazandırabilecek bir sistemdir bu. Ben ona öyle inanmamışsam onun bana vadettiği şeyler elde etmem mümkün değildir. Öyle inanmam lazım benim ona. Şimdi İslam, başka bir güç karşısında, bir Hristiyan organizasyonu karşısında, bir Yahudi organizasyonu karşısında eğer Müslümanlar mütesir olacak ondan, yol yön değiştireceklerse şayet, benim kendi dinim hakkında şüphem var demektir. O kadar şüphem varsa, dinin gücü mevzunda o kadar şüphem varsa inanmamışın demektir. O din sana ahiret vaat etmez, ebedi saadet vaat etmez, Allah cemali vaat etmez. Kur'i gılman vaat etmez o din. Dünyevi saadette sana vaat etmez. Sen hep haybet ve husran yaşarsın. Bu açıdan da evvela kendi dinimize güvenimiz ve başkalarının da o mevzuda güvenini sarsmamanın gereği o mevzuda kararlı durmaktır. Gerçekten inanmış olarak burada bir görüntü sergilemek icap etmektedir. Görünmek etmek doğru değildir ama fakat bazı yerlerde nasıl mütekebbüre karşı tekebbür Nasıl yanlış bir hareket edene karşı orada işte doğruyu haykırma? Nasıl yani işte bir haksızlık karşısında orada susmayı, şeytana akras kabul etme ve gürüleme? Bunun gibi bunları entelektüel olmanın gereği sayma birer esastır. Dolayısıyla Müslüman olduğumuzu ifade mevzunda da bence gürül gürül olmamız lazım. Sesimizin tonunda bile tereddüt ifade eden bir şey olmaması lazım. Allah'ın izniyle yedi dünyaya anlatırız biz Müslümanlığı. Bunu tek başıma anlatmaya benim gücüm yeter mi yetmez mi? Bence bir Müslüman gürül gürül olmalı bu mevzuda. Hodri meydan, fakir o çocukluğumda demişimdir. Yani Edirne'nin kürsüsünde de, Kırklareli'nin kürsüsünde de. Dedim ben komünist bir iki insan vardı. Birinin adı aklında Cafer diye birisi. O da geldi acaba bize meydan okuyor ne diyecek? Bize karşı ne diyecek bunu? Hem ilimlerle dedim yani. Geldiler abdestsiz caminin arka tarafında orada ayakkabılarını da çıkarmadılar. Beni duyacak şekilde o zaman böyle seseyin filan da çok yok yani dışarıya ses duyurmak. Oturdu dinlediler hatırlıyorum yani bugünkü gibi hatırlıyorum bunları. Bence o Yahudi alemin bizim Kerim Balcı'ya dediği gibi bir Müslüman daima dik olmalı, dimdik olmalı. Değerlerinden şüphe etmemeli. Kuşku ifade ediyor şekilde tavurlara girmemeli. Biz sadece Allah karşısına süklüm püklüm olur ve müminlere karşı mütevazi davranırız. Ama meselelerimizi ifade etme mevzunda dimdik, kranitler gibiyizdir. Allah'ın izniyle, keremiyle. Göründüğümüz gibi o meseleyi tam ifade edebilir miyiz, edemeyiz mi? Ben havale etmişimdir çok defa. Sana benim belki burada diyeceğim bir şey yok ama fakat seni görüştüreceğim insanlar var oda. Apışıp kalacaksın dediğimi de hatırlıyorum ben yani. Buyurun gidelim onlara, sizi anlasınlar. Bak nasıl anlatıyorum. Demek ki mesele bizim meselelerimiz temelde böyle akılda boşluk bırakacak, mantıki boşluklar arkada bırakacak meselelerden değil. Boşluk bize aittir yani. Bir an evvel o boşluğu kapamamız lazım, antripolemizi onu ifade edeyim. Mesele temelinde makul, mantıki ve tamamen her yanını böyle muhakemeye temhir ettirdiğine, muhakemeyle temhir ettirdiğinden dolayı onu ben anlatamasam bile bir başkası anlatabilir. Elinden tutar birine götürür mü anlatır. Eline bir kitap tutuşturur mu kitap anlatır ona. Şöyle böyle Allah'ın izniyle inayetini inay ikna etmeye çalışırım. İşte bir de İslam mevzunda böyle durmak lazım. Ve onların propagandalarına endişe etmemek lazım. Onun için bu Avrupa Birliği'ne yani ortak pazar sözüyle anlatıldığı dönemde de Avrupa Birliği dendiği, Gümrük birliği dendiği dönemde de yani hep karşı çıkmalar oldu. Sonra işte AB olduğu dönemde de oldu. Ben sadece birilerine şirin görünmek için söylemedim. Yani maşallah hoca hakikaten böyle Avrupalılarla entegrasyona da karşı değil. Demek ki modern falan Hiç mi mülazalarım olmadı? Öyle delirtme arzum olmadı hiçbir zaman. Öyle görünmeden de tiksinti duyarım ben. Mülazam o değil. Fakat ben şahsen onda fayda ettim. Ve bizim hesabımıza da bir zarar olmayacağına inandım. Avrupa Birliği olduğu zaman belki onların standartlarına göre bizde de bir demokrasi olacak. Ve bu arada o birlik içinde işte bizim diyalogla, hoşgörüyle, böyle müsamaha ile yaklaştığımız, aradaki mesafeleri kapadığımız o şey kendi kendine hasıl olacak. O toplumla bütünleşeceğiz biz. Çarpışarak değil, vuruşarak değil, telatümü envaç yaşayarak değil. Belki onlar arasında Tuhla, sükunla, huzurla Hissiyat tatisinde bulunarak Fikir tatisinde bulunarak Hakikatin tebellürü için Bir kısım aktiviteler ortaya Konacak, gayretler ortaya konacak Ve mutlaka yararlı olacaktır Mülazazasıyla dedim ve Sözün felzekesini de Allah'ın izniyle onlar bize bir şey ulaştıramazlar Eğer onlara bir şey Geçecekse bizimki onlara geçer Dininden şüphesi olanlar Kuşku duysunlar, hiç değiştirmedim bu sözümü Bence onlar endişe duyma Allah yani. Onlar korksunlar bizden. Benim dinimden şüphem yok ki. Halkım da safiyane inanmıştır. O da dininden dönmeye niyeti yoktur. Yani bizde yoktur vardır. Yokturlar var. Evet öbürleri endişe duysunlar. Bu mülazalarım var. Ve her zaman bu mülazaları zannediyorum. Hürür ifade etmeye çalıştım Koşgörü de diyalogla ulaşmak istediğimiz bir ufuk var. Bu ufka böyle normal devletler münasebeti çerçevesinde ulaşılmış olacak. Beraber oturacaksınız, aynı mahalleyi paylaşacaksınız. Apartmanda bir daire tutacaksınız. Evet. Bir üçüncü yanı da şudur. Eğer sizin tavırlarınızda, davranışlarda, hayat tarzınızda, sisteminizde bir güzellik varsa size karşı duyulan o vahşet duygusunu kırmanın yolu budur yani. Her apartmanda bulunun. Girişinizde, çıkışınızda sizi görsünler. Sonra değişik günlerde o insanlarla temasa geçin. Sürekli irtisakınız olsun. Gecelerinizde, gündüzlerinizde. Evinize çağırın, sizi tanısınlar. Şimdi siz, kendi daireniz içinde birbirine yakın olan insanlar çok güzel. Güzel de fakat bir dost daireniz olsun. Alevinizle biri konuştuğu zaman, hayır o arkadaşlar buradan yani senelerden beri görüyoruz. Melek gibi insanlar giriş çıkışlarıyla bize hep hayran bırakıyorlar. Derler mi demezler mi? Şimdi şu mülazaların hepsi bir yabancı ülkede de söz konusu olur mu olmaz mı? Evet, Aynı şey bunlar burada da aynı şey yapılabilir. O zaman Avrupa Birliği'ne girelim, her mahallede bir sürü Müslüman oturacak. O farklı, o güzel yani. Kılık ve kıyafetlerinden alın da oturup kalkmalarına kadar, camiye girişlerine kadar, ibadetlerindeki o güzelliğe kadar her şeyi sergileyecekler. Biri olmazsa biri, olmazsa öbürü, bir büyüleyici yanıyla pek çok kimseyi iyi büyüleyecektir. Yani o dine inanmak lazım. Bizim dinin erkanına inanmak lazım. O dinin büyüleyici, gücüne inanmak lazım. Bence tane hani bütün bu mülazaları nazarı itibarı alarak yakın durmanın bir zararı yok. Uzak durma, kendimizden endişe ediyoruz mülazasını uyarır onlarda. Gizli esrarengiz bir şeylerimiz var. Gizli kapaklı bazı şeyler çeviriyoruz hissi. Onlara karşı ilbirarımız olduğu mülazasını uyarır onların içinde. Hala o eski döneme ait düşmanlıkları içimizde dipdiri yaşadığımız ve yaşattığımız hisini uyarın onlarda. Bütün bunlardan seyrılmanın yolu yakın durmaktır bence.